Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler ne güzel çalıyor ama parçamız değil mi? Ee, bakalım e, hattımızda birileri olması lazım. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın Oktay Bey. Günaydın Günaydın. Ay çok teşekkür ederiz ya. Nihayet yine üç kişi bir araya gelebildik. O kadar mutluyum ki. Ya Konu aslında, konumuz şey, konumuz, konumuz, konumuz şey ben aslında Oktay'ın yanındayım şu anda. hasta olduğu na ona bakıyorum. Ben de halüsinasyon, acayip halüsinasyonlar görüyorum, egri göremiyorum. Yani o o derece konu konu var mı konu? Konusu olmayan aramasın diye duyurulmuştu. Çünkü ben bir zamanlar radyoculuk yaparken radyo programları yaptım ben bir dönem. Ee, o dönem her gün bir konu belirliyorduk. O zaman konular hakkında konuşuyordu. Şimdi hala öyle mi Faiz? Ya çok değişti ya. Şimdi hakikaten. Ee... Baya o köprünün altından sular aktı Oktacım. Kaç gün oldu? Valla bugün dördüncü gün. Maşallah çok güzel. <gülüyor> Meteoroloji uzmanları dışarı çıkmayın diyorlardı. Ee, ama bu kadar bahsetmiyorlar herhalde. Dört ee, gün oldu. Oktav Şimdi bir telefonlar gelmeye başladı da yo, ne oldu modern sabahlar yayından kalktı mı vicdanım el vermedi artık. İnsanlara bir sesinizi duyurmam gerektiğini düşündüm. Ücretsiz tatile gönderildik. Evet ücretsiz tatile. Yaptığınız o büyük hatadan sonra ücretsiz izninle cezalandırıldınız. Ücretsiz çok tokat gibi indir. <gülüyor> Ne oktay Bey keyiflendiniz bakıyorum. Valla keyiflendi. Sesimiz kısılmaya çalışılıyor yani... Sesimiz kısılmaya çalışılıyor. Evet, ne tip bağlantıların varsa fayır. bakıyorum sana. Bir ba dokunulmazlık zırhım var. Valla adeta bir şey içerisinde bir camdan fanus içerisinde krallar gibi yaşıyorum. Siz siz buraların tadı hiç yok çocuklar, hiç yok. Vallahi helal olsun. Buz helal gibi. Olsun. Yani şurada üşüyorum. Sokulacak bir yer arıyorum. Sokulamıyorum. Yani o en büyük sıkıntı belki de benim için. Yoksa hani... Ah. Ne var ne o Biraz anlatsana bana. Çünkü ben dört gündür... Çok Oktay böyle ederim. hastalığını vurgulamak için ben sana demiştim Ara ara bir şey yap falan diye de Çok özür dilerim de 4 gündür neler oldu neler değişti Radyoda evlenen çocuğa karışan var mı Çünkü dışarılarda arada... ne var Mesela 4 gündür neler değişti Şehrimizde biraz anlatır mısın bana Pahalı, evet. Bu arada şey de unutma Ben de iki defa beyin ameliyatı oldum <gülüyor> <gülüyor> Evet ya oğlum <gülüyor> Belki biraz daha içten şöyle Kön kön kön kön istiyorum <gülüyor> Ben Maşallah. de Hayır geçenlerde arabayı vurmuştum be, geri geri giderken. Onu da unutmazsan sevinirim. Ya benim en büyük kabahatim işte radyoya yakın bir yerde oturmak oldu. İşte onu hiç düşünemedim. Hiç düşünemedim. Ee, çok teşekkür ederim. Ben sana sabah gerekli mesajı atmıştım abi ki. Atmışsın ama işte vicdan, vicdan o, egecim, vicdanım el vermedi. Arabayı da çıkartabildiğimi görünce gerçi bir yere kadar arabayı çıkarttım. Ondan sonra ben de yaklaşık 5 kilometrelik yorulu yürüyerek geldim. Can, ...vicdansız mı oldum ben yani Ya da bizi vicdansız mı hay, hay, hay, hay, Hayır hayır yani hayır hayır. Hayır öyle bir noktaya... ...göçedin ki yani... şunu ne oldu yani? Dört günde bunlar mı değişti? Ya değişir mi? Yani. Hiç değişir mi? Her şey bıraktığınız gibi... ...fotoğraflarınız... ...yine stüdyolardaki yerini koruyor. Karanfiller, mumlar... ...tabii ki... ...tabii ki bunlar yapılıyor. size her dakika anıyoruz... ...her saat başında anıyoruz. Özellikle ben... ...çok arıyorum sizi. Çok özlüyoruz. Bir an önce iyileşin. Lütfen... Egeciğim, senin de büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim yani. Ee, ee, i̇nşallah bir daha bu beyin ameliyatı olmaz. İki. <gülüyor> Kaç diyorsun iki diyorsun yani değil mi diyorsun? Yani olmuştum şimdi doktor dedi ki. NKT evresi sonuçta değil mi bu yani? Kar kaçabilir dedi. Evet kar suyu kaçtı diyorlar ya. Kar suyu kaçar dedi o yüzden çıkma dedi. Evet o büyük sıkıntı. Kafaya platin mi takılmıştı senin ne takılmıştı? Pireciğimiz ya. <gülüyor> <Sultanımlar gülüyor> ya, ya. Yok ya, Kara Demir miydi? Oraya, evet. an, oraya bir antipas çekilmesi gerekiyordu. Neyse, bu demirci sohbetimizi sevimli demircilerle beraber yaparız umarız. <gülüyor> <gülüyor> ee, yorumsuz. Arka, Ege arkadaşımın söylediklerini yorumsuz dinledim. <gülüyor> İyi. <gülüyor> <gülüyor> Kapatma ya ne güzel konuşuyoruz e, yani Benim için sorun yok gerçi Gerçekten hani iki hattımız var İki hattımızı da, da... Ya kapatmıyorum ya Gittiği yere kadar ya aşk olsun çocuklar Sizin söylemek istediğiniz özlediğiniz <gülüyor> e, Konuşmak istediğiniz konular olabilir Sorular Ben dedim ki birinizi şeye göndereyim diye açıkladım yani Birinizi doğum evinde birinizi de aş diye göndereyim dedim <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bizde öyle adettir yani mesela konu bulamadık bazen çok özel günlerde birimizi aç diye birimizi doğum evine yollarız. Yeni yıl dolayısıyla. Ee, ama işte. Oktay doğum evine gidebilir yakın. Daha açlıyor musun gideceğim bilmiyorum. <gülüyor> Büyük sıkıntılar bunlar. Nasıl doğum evine ben nasıl girebilirim şimdi burada yani tartışalım istemiyorum dinleyeceğimiz önüne. Doğum evi dedi özel doğum evi mi? Haa. Ben oraya gidelim Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Burada özel doğumum var. At canım ya nasıl özlemişim sizi. Ah kıyamam ya. Kıyamam minno onlar ya. sevgi dinleyiciler onların hepsi minno aslında. Çok tatlılar onlar. Ee, gazeteleri aldınız mı Fahir? Gazeteleri alabildiğimiz kadarını aldık. Alamadığımızı da yanımıza Biraz kar kaldı. Gazeteleri okur musun bize? Maaşetler okuyun mu? Hadi lütfen oku ya vallahi. vallaha <gülüyor> Dört gündür ben şeyim ya etsin, hmm. Haber okuyorum diye şey yapıyorum Tamam şey başlıyorum <gülüyor> Cem Yılmaz'ın düğününde Ümit Besen çalacak e, Nikah masası ve özellikle I Love You adlı şarkıları Mutlaka okunması istenmiş e, Bu arada Cem ve Ahu'ya da Düğün hediyesi mi olacak demiş Ümit Besen Ondan sonra <gülüyor> Cemal Ümit Besen'i mi alıyormuş düğün hediyesi olarak? Vallahi <gülüyor> bilmiyorum düğün hediyesi de bir Çeyreği alır gider herhalde Ümit Besen bilmiyorum <gülüyor> Alo. Ne oluyor? A ben, ya, tam geliyorum geliyorum. Abi. Ha, dinliyorsunuz. Tamam devam edeyim. Şeniz Erzik e, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan oluyor. Ben onu, ben onu gördüm ve ben onu halüsinasyon zannettim. Gerçek mi o? <gülüyor> o gerçekmişti meğersem gerçekmişti. Şeniz Erzik eskiden de mi başkandı? Evet. 89 ve 97 yılları arasında ayıptır söylemesi bir süre ve uzunca bir süre e, başkanlık yapmıştı. Bizim sörün sinyor lakaplı futbolcumuz kimdi? Eee şeyle Fenerbahçeli. Can Bartu. Can Bartu. Can Bartu. Onu keşke. Niye senior diyene? <gülüyor> La senior diyebilmek için mi? Bildiğim yaşlı futbol dünyasından isimler onlar. <gülüyor> Gelir bir teklif olarak Egen'in söylediği <gülüyor> şey. O da değerlendirilebilir. <gülüyor> Onu daha çünkü daha şey olmadı. Daha netleşmedi adaylar. Onu da alabiliriz. Yani ben bunu yorumsuz dinlersiniz diye düşünmüştüm de konuşunca sözü <gülüyor> biraz başka söyleyecek cümlem yok. <gülüyor> <gülüyor> Başka fayır ee, Senin canım bu ara bir şey istiyor musun Dekat evresinden sonra Oktay <gülüyor> Haber olarak mı yoksa içecek olarak mı Yiyecek içecek anlamında Vallahi zaten meyve çayı Zencefil bal bilmem ne İçe içe içim bir hoş oldu Ya içim kokuyordur hayır. sen vallahi yemin ediyorum Şey kokuyorsundur ya Ev kokmaya başladı mı? Hastalık kokusu Sildi mi iyice her tarafa? Bilmiyorum ki hasta olan adam herhalde Hastalık kokusu almıyordur ya Ya eve Didem geldiği zaman böyle bir tiksinerek mi bakıyor sana Yoksa sevgiyle mi bakıyor? Yok sevgiyle bakıyor ama eskiden olduğu kadar evde durmuyor Daha <gülüyor> Girdiği zaman camı çerçeveye açıyor mu onu söyle <gülüyor> Biraz duruyor işte Ondan sonra yatırıyor beni çıkıyor Bir yerlere gidiyor nereye gidiyor bilmiyorum ee, Yoğun bakımda çıkıp... İşe gidiyorum diye gidiyor sabahları Okta inliyor musun? İnliyor, ınlıyor, ınlıyor, ıklıyor, ıklıyor, hırlıyor. var mı? ıkılama var ya. İnlemiyorum da ıkılama vardır zannediyorum. ıkılama var ya. Yakalayayım mı biraz? Yakılasana acık bize ıkılama. Ama, ıkıla. ama kapatmayacaksın telefonları faal bak. Tamam kapatmayacağım ya. Zaten reklamımız var birazdan. Yani tamam. evet. Şöyle bak. Ee, e, e, Ay canım <gülüyor> ıkılama çekti vallahi. <gülüyor> Okta ilaç gibi geldin. <gülüyor> Vallahi öyle. başka ne Hayır, öyle. Ya işte Allah'ım yar ya. Bu çocuk istediği şimdi hasta olduğu için tabii Aslında. kıramıyorsun da. ah o 10 dakika diye bir başlıkla verilmiştir abiler. Son 10 dakika. Ah o 10 dakika son. Ne değil. olmuş. PSV ile mücadelesine dün gece o 10 dakikada yediği 2 golle 2 0 iki, yenik duruma düştü. 2-1 bitti maç gerçi de. Eee Evet. Yenildik. Yenildik. Yenildik. Ama işte önümüzdeki maçlara bakacağız. Sonuçta bu her şey bitmiş sayılmaz. Ondan sonucuma şöyle bir bakıyoruz. Hmm, neler neler. 40 tane uçak seferi iptal edildi bugün için. Ondan i̇şte ben sonra... uçakla gelecektim radyoya. İşte o iptal edilince ben de onu söyledim ya. İşte en büyük eksiğim benim. En büyük eksiğim. Hadi bizim reklama girmemiz gerekiyormuş. 9 dakika geçirmişiz. Çok teşekkür ederiz Fahir. Büyük geçmiş olsun. Dönüşelim. Büyük geçmiş olsun. Sizi bir kez daha analım. Modern Sabahlar yayından mı kaldırıldı diyenlere de herhalde en güzel cevabı verdik çocuklar. <gülüyor> yorumsuz dinledik. Yorumsuz olarak. Evet. Dinleyicilerimiz yorumsuz dinledik. Ama bu sistem güzel bir şey. Her gün birimiz buraya gelirse ve iki kişi evden olsa bu sistemde oluyor gibi geldi bana bilmiyorum bence bu, gayet güzel oluyor bence de bir bu sistem vardı denemediğimiz bunu da deneyelim bence çok rahat da bir sistem bence Oktay <gülüyor> son e ben son on, sen, evet söyle sen kendin mi aradın radyoyu radyodan mı aradılar sana yok radyodan aradılar ondan gazete gazete deyip duruyorum ben Rahat ben ben kendim aradığımdan diyor. biraz pahalı da bizim. <gülüyor> Aa siz kendiniz mi e, sizde hayat çok mu Süzme sayaç diyerek hadi bitirelim. Süzme sayaç. Evet sevgili dinleyiciler süzme sayaç son lafları oldu. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır şu kadar. Yok yok bence bu kadar. Ne kaba. Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden terşembeye 18'de radyo okudu. Ok. <gülüyor> Modern Sabahlar Soner